28. mektuptan 7. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetih, fe bidalik fel yefrahu, huve Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdis nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. Birinci sebep Eski Harbi Umumi'den evvel ve Ebail'inde bir vakayı sadıkada görüyorum ki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 Uyandım anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'ana hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevi şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icazı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve bereketin evinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep, madem Kur'an'a hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini met ediyor. Biz de O'nun dersine ittibaren O'nun tefsirini edeceğiz. Hem madem yazılan sözler O'nun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik ise Kur'an'ın malıdır ve hakikatlarıdır. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde, hususan elif lâ m kendi kendini kemal haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu methi kendi kendine ediyor. Elbette sözlere in'ikas etmiş Kur'an-ı Hakîm'in icazyesinden ı, -ı icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin ızharına mükellefiz çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikatı beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil Kur'an'ındır ve Kurandan tereshu etmiştir. Hatta onuncu söz yüzer ayatı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Diğer risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalâlet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri Eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Elbette semai Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf-i nâsta bir eserdeki mezaya, o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor ve bu örfe göre o hakikati aliye'yi ve o cevahiri galiye'yi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsıma mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahâtı meziyatına mazhar olduklarını izah etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Dördüncü sebep bazen tevazu küfranı nimeti istilzam ediyor. Belki küfrana nimet olur. Bazen de tahtisi nimet iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çareyi yeganesi ne küfrana nimet çıksın ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellük etmeyerek Münime hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese "Maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin." eğer sen tevazu kârane desen, "Haşa, ben neyim hiç? Bu nedir? Nerede güzellik?" o vakit küfrana nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftehirane desen, evet, ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim gibi birini gösteriniz, o vakit mağrurane bir fahirdir. İşte fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki, evet, ben güzelleştim, fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küreyi arz bağırarak derim ki sözler çok güzeldirler hakikattırlar fakat benim değiller Kur'an-ı Kerim'in hakayıkından telemmu etmiş şualardır. Vama ma medahtu Muhammeden bi makalati ve lakin medahtu bi Muhammedin derim ki ve ma medahtu'l Kur'an bi kelimati ve lakin medahtu kelimati bil Kur'an yani Kur'an'ın hakaiki icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatları benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Madem böyledir, hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o ainedarlığa terettüp eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahtisi nimettir. Beşinci sebep çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki, o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaatı gelmiş ki, şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyleyse o kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir.'' Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayat ilahiyeyi beyan etmekte medarı fahr ve gurur olamaz, belki medarı hamd ve şükür ve tahdisi nimet olur. Altıncı sebep, sözlerin telifi vasıtasıyla Kur'ani olan hizmetimize bir mükafat-ı acile,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 Eğer adi keramatın fevkına çıksa, o vakit olsa olsa Kur'an'ın icaz manevisinin şuleleri olur. Madem icaz izhar edilir, elbette icaza yardım edenin dahi izharı icaz hesabına geçer, hiç medarı fahru gurur olamaz. Belki medarı hamdü şükrandır. Yedinci sebep, nevi insanın yüzde sekseni ehli tahkik değildir ki, hakikata nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin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 külli birkaç inayet-i Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret, 28. mektubun 8. meselesinin birinci nüktesinde beyan edilmiştir ki, tevafukattır. Ez cümle, Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 3. işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sayfe, habersiz bilmeyerek bir müstensihin nüshasında 2 sayfe müstesna olmak üzere mütebaki bütün sayfelerde kemale müvazenetle 200’den ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Kim insaf ile iki sayfaya dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfede kesretli emsal kelimeler bulunsa yarı yarıya tevafuk olur, ancak bir iki sayfede tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sayfelerde resul Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesi 2 olsun, üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun, kemal-i mizan ile birbirinin yüzüne baksa, elbette tesadüfi olması mümkün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukat, kuvvetli bir işareti gaybiye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecatı bulunduğu halde, Kur'an-ı Hakim'deki belagat derece-i icaza çıkmış.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 o aynelerde tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret, hizmeti Kur'aniye'ye ait inayat-ı Rabbaniye'nin ikincisi şudur ki, ''Cenab-ı Hak, benim gibi kalemsiz yarım ümmi, diyarı gurbette, kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarzda, kuvvetli, ciddi, samimi, gayur, fedakar ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti.''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 bir tevafukat gaybiyen evinden olarak şevk ve sayu gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette esrar-ı Kur'aniyeyi ve envar-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere de eriştirmeleri ve şu zamanda yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda hem fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab varken bunların fütursuz kemali şevk ve gayretle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 ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukat gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var ve ben görüyorum. Fakat herkese ve umuma gösteremiyorum.